Fe mu'inuhu fid darayn Allah rabbi a'uz bika min hamazatis shayatin wa a'uzu bika rabbi an yahzur bismillahir rahmanir rahim wa yaqulul ladina kafarul la'ala unzila alayhi ayatu ayatun min rabbihi inna ma antamunzir wa li kulli qaumin hadi Sırayla devam ettiğimiz Ra'd suresi 7. ayeti kerimesinde kaldık. Sûreyi rahat. 7. ayeti kerime buradan inşallah devam ettireceğiz. Ve yekûlullazîne keferû. Allahımız buyuruyor ki ve <gülüyor> yekûl der. Ellezîne <gülüyor> Kafirler. Kur'an-ı Kerim sahibi Allah'tır. Allah bizlere göndermiştir celle celaluhu. Yarattığı kullarından iman edenleri de kâfirleri de tanıyor, biliyor. Münafıkları, müşrikleri. Şimdi kafirin... özünde düşüncesine bilmiyoruz. Allahu Teala bize tanıtıyor. Ve yakul der. ''Ellezîne keferu'' kafir olanlar, o kimseler ki kafir oldular. Kafir kelimesi inkar ediyor, biliyor, inkar ediyor. Yani bilmemesi mümkün değil. İnsanoğlunun kendisini yaratan Allah olduğunu bilmemesi mümkün değil. Allah Celle Celaluhu, Zatı ı Fakir her nefese, insanın her bir zerresine, hücresine kayıtlamış. Elledino kimsetti ki keferu kafir oldular. Onlar ne Levla unzile aleyhi ayetun min rabbih. Allah tarafından bir ayet, bir mucize gönderilmesi gerekmez mi? İşte tefsirde ne olduktan söyleyecek. Müşrikler böyle söyler diyor. Kafirler böyle söylerler. Bir mucize arıyor veya bir ayet arıyor. Bir şey arıyor. İnanacağından değil. Peygamber mucize gösteriyor, bu sefer başka bir şey buluyor, inkara kalkışıyor. İnne ma en temun Habibim sen sadece onları ikaz eden, ölümlüsünüz. Allah'ın dediğini yapmazsanız akıbetiniz, ahiretiniz gider sonsuz Allah'ın rahmetinden kovulursunuz. İnne ma en temun Habibim sen onlara hakkı söyleyen ve ikaz eden bu işin sonunda Allah'a kulluk olmazsa, inkar olursa cehennem var. Sen bunu söyle. velikulli قَوْمِينَ had Her bir kavim için bir hidayet ve yol gösteren hidayet rehberi bir peygamberi Allah göndermiş. İnsanlık daha dünyaya gönderilmeden Adem Aleyhisselam İlk insan peygamber olarak gönderiliyor. Halbuki önce insanlar gönderilir, ondan sonra peygamber gönderilsin. Ama Allah Celle Celaluhu ilk insanı gönderiyor, peygamber olarak gönderiyor. Ondan sonra insanlar efendim, dünyaya geliyorlar, direkt peygamberle tanışıyorlar ve tarih boyunca böyle devam ediyor. Burada levlaya tina min Allah tarafından bir ayet gelmesi gerekmez mi? İnatçı, inkarcı kafirlerin misalini. Ursilel evvelun evvelden peygamberler gönderildiler. Kemate annetu aleyhi. Onlar inat ettiler. En yecalehu de hep mesela Mekke müşrikleri Resulullah Efendimize şu Safa tepesi altın olsun ve yüzüyle anhumul cibal bu dağlar buradan kalksın. Mekke dağlık bir yerdir. Ve bu dağlar buradan açılsın ve yecalü mekâneha efendim merûcen ve enhâren yani alanlar açılsın, nehirler efendim oluşsun, böyle olsun vesaire. Şimdi dünya cennet değil, dünya imtihan yeridir. İmtihan alanında Allah Celle Celaluhu burada kullarını imtihan ediyor. Biz sorgulamayız, sorgulayamayız. Allah yaptığından sorgulanamaz. Habibim bunlar inatlarından ben yani Mevla Teala o safa dağını altın yapsa istedikleri gibi nehirler aksa ki öyle yerler var şelaleler nehirler ne kadar güzel dünyada yerler var vadiler efendim denizler e, o kadar nimet içerisinde sular çeşmeler nimetler efendim e, o zaman daha iyi Müslüman ol. İyi e, ne olmuyor bakıyorsunuz ve ma mena'ana en bil ayeh <gülüyor> illa en kezzebu biha'l evvelun ayet-i kerimede isra suresi ve ma bil ayeh biz ayetlerimizi göndermemiz illa en kezzebu biha'l evvelen evvelkiler inkar ettiler inanmak için demiyor inanan zaten aramıyor yani şimdi iman ehli kendimi düşünüyorum yani Hazreti Muhammed sallallahu anh, acaba peygamber mi diye bir mucize beklemiyorum o Allah tarafından gönderilmiş Gerçekten bir insanın yapamayacağı olağanüstü şeyler olmuş. Yani bir vadinin ortasında yaşayan bir insan bu kadar Adem aleyhisselam, Hud aleyhisselam, Salih bunları kimseden duymadan bunları ortaya koymuş. Elimizde bir kitap var Kur'an-ı Kerim. Yani daha mucize aramaya gerek yok ki. Arıyorsa tekrar tekrar. Bu adam inkar etmek için uğraşıyor. Zaten peygamber mucize gösterdi ama yine inkar ediyor. Ayeti kerime diyor ki: "Umme menana bizi meneden illa en nursele bil aya bizim mucize göndermemiz illa ve bir <gülüyor> evvelun." Yani gönderdik mi? Evvelkiler zaten yalanladılar. Aynı insan yapısı aynıdır. Ve ateyna semudennaka salika aleyhisselama Kayanın içerisinden deve çıktı. Mûbsir'i gözleriyle gördüler. Fezale mubiha onu kestiler ve efendim o mucize deveyi kestiler ve Salih Aleyhisselam yapmayın bunu dedi ya. Allah'ın mülkü geniş, uçsuz bucaksız arazide gelsin, tosun, evet, kesler. Ve menursul bil aye illa takwifa. Biz ayetlerimizi yani mucizeleri ikaz etmek, korkutmak için göndeririz. Uyan kazanır, uymayan kaybeder. 7. 8. ayet. Rad Suresi Allahu yalemu ma kullu unsa ve ma Kur'an-ı Kerim olayları böyle sırayla gitmiyor. Kur'an'ın bir mucizesi özelliği bu. Allahu Allah yalemu bilir. Ma tahmilu tahmilü Türkçesi hamile. Kullu her dişi yüklendiği hamileliğini Efendim Allah bilir ve ma teğid eksilttiği efendim el erham rahimlerde rahim yani rahimlerde oluşan efendim yavrular ve oradaki düşük e, olanlar eksik, eksik olanlar mesela efendim bir hayvan sakat doğuyor insanoğlu mesela e, sakat oluyor. Teğid kelimesi eksiltmek düşük olması. Yani rahimde olanları ve oradaki düşük olanları Allah hepsini biliyor, hepsini Allah ayarlıyor. Omeat ezdat ve orada yetişen, büyüyen, dünyaya gelen ve kulu şeyin her hu Allah katında bir miktar, hepsi bir kayıt miktar, hepsi miktarıncadır. Yani ambalaj paketleri buraya ne kadarsa bir kilo, buna on kilo, buna yüz kilo. Her şeyin bir miktarı var. Yani karınca küçücük oluyor. Öbürü tavşan biraz büyük oluyor. Öbürü biraz daha efendim sığır büyük oluyor. Fil çok daha büyük oluyor. Mevla hepsine bir miktar tayin etmiş, bir ölçü tayin etmiş. Yazılım, matematik yazılımı gibi. Matematikte bir yazılım var. O yazılımı yapıyorsun, bir şeye yüklüyorsun. O ne yapıyor? İşte e, tren, tramvay oluyor. Şu kadar dakika gidecek, orada duracak. Sonra vesaire. Uçağı yüklü, uçak oluyor. Bir başkasına mesela bir meşe ağacının iğne ucu kadar tohumu, efendim toprağa yazılım misali. O ne oluyor? Beş tane insan saramayacağı kocaman bir ağaç oluyor. Çınar ağacı oluyor. Onun yazılımı ne? Çilek. Aynı tohumun büyüklüğü aynı. Yazılımında hangi formül varsa o oluşuyor. Allah Celle Celaluhu kainatı böyle bir hesap ve miktar üzerine yaratmış. Yani ben böyle bir yazılımdır, matematiktir demiyorum. Ancak yani bu ayeti kerimede anlaşılan Allah her şeyi bir miktar, bir ölçü. Yani onun ölçüsü domates bu kadar olacak. Onun ölçüsü nedir? Efendim buğday bir metre olacak. Onun ölçüsü nedir? Atıyorsun, buğdayı atıyorsun. Veya efendim... Meşe atıyorsun o da oluyor 50 metre oluyor. Öbürü çam ağacı o da Ada büyük oluyor. Allah her şeye bir miktar bir ölçü muazene tayin etmiş. Yapan Allah her şeye bir ölçü tayin etmiş. Bir miktar tayin etmiş. Ve onların içerisinde bir şifre var. O toprağa atılan ham madde neyse o oluyor. Evet. Alimul <gülüyor> gaybi görmediğinizi ve şehadeti görüleni Bilen Allah'tır. Bizim gördüğümüz, göremediğimiz toprağın altı, gördüğümüz birinci kat sema değil. Onun üstü gördüğün insan, o insanın içerisinde ne var vesaire. Görüleni de görülmeyeni de. Bilen Allah kalbi görürsün ama kalpteki insan Efendim sana karşı sevgimi besliyor vesaire. Elkebirül kebirul bute'al. Yüceler yücesi olan, çok büyük yüce olan Allah Celle Celal. Ya'lemu ma fil erham. Rahimlerde olanları Allah bilir. Ma hamlemin dekerine, unsa yani erkek kız yani başlangıçta insan bilmiyor çocuğu olacak olmayacak. E olduktan sonra beş ay sonra ha böyle bir çocuk olacak o belli zaten. Yani o, o efendim ne olacak onu Hasan evkabiyah güzeldir çirkindir saittir, şakidir uzundur efendim ömrüdür ömrünün uzunluğu kısalığı boyunun yapısı vesaire hepsini ayarlayan Allah'tır. ''İnne halke ahadikum yucma'u fi batni ümmihi'' diyor. Bu Bukhari hadisi şerifi. ''Siz annenizde 40 günde efendim e, yaratılırsınız.'' ''Sümme yekunu alaka'' Sonra bir alaka olursunuz mis sezalik 40 günde. ''Sümme yekunu mudgatan'' Sonra bir çiğnem et parçası olur. Yani alaka sıvı bir şey oluyor. Sonra mudgatan ete dönüşüyor.'' Sonra kemiğe dönüşüyor. Sonra yub'asü ileyhi melekun. Sonra ruh üfleniyor. Melek e, tabi ruhun üflenmişi burada milimetrik şurada demiyor. E, vakit tayinini Allah bilir. İşte kalbinin çalışmasından bahsedilir. Mesela 40-50 günlük iken kalp çalışmaya başlıyor. allah alem ruhu da orada verilebilir. Evet. E, şimdi yub'asü ileyhi melekun bir melekeli fe bir bi erba kelimatin. E Biket bir rızkı, rızkı yazılır. İnsanoğlu oğlu dünyaya gelmeden ne kadar kaç ton yemek yiyecek, kaç ton su içecek, hepsi belli. Rızkı ve ömrü ömrü yazılır. Bütün dünya toplansa bir insana fayda vermek için Allah ne mukadder kıldıysa o, zarar vermek istese mevlane mukadder kıldıysa o, efendim. Ameli yazılır, Şakî ve Saîd olduğu yazılır diyor. Bunun fazlası azı olmaz. Mefatikul gayib hamsun. gayb Bilmediğimiz beş tanedir. La ya'lemu illa Sadece Allah bilir. La ya'lemu ma fi gadin illa Yarın ne olacak? Ancak ve ma tedri nefsun ma za taksibu gada. Yarın ne getirecek? Onu Allah bilir. Ve la ya'lemu ma taqidul erham illa Allah. Kal rahimlerde olan azalma, çoğalma oluşumu Mevla bilir. Mevla bilir. İnsana olanı görüyor. Ultrason ha bu böyledir diyor. O şuruk olacak mı, olmayacak mı? Efendim doğacak mı, doğmayacak İnsanoğlu buğdayı toprağa atıyor. Peki toprakta çürüyecek mi, çürümeyecek mi? Olacak mı, olmayacak mı? Onu Allah bilir. Mevla müsaade ederse olur. Etmesi olmuyor. Ve le ya'limu meta'e'til matar <gülüyor> ahad illallah. Yağmurun ne zaman yağacağını ancak Allah bilir. Öbürü tahmindir. Tahminlere göre yağmur yağabilir. Fakat yağma hususunda onu ayarlayan, mukadder kılan Allah'tır. Ve la te'dil bir yerdeydin kişi nerede öleceğini bilemez, havada, karada, denizde bilemez. Allah son nefeste iman nasip etsin. Veleya lümmetat akumusta illallah kıyamet ne zaman kopacak? Onu sadece Allah bilir. Allah'tan başkası bilemez diyor efendimiz aleyhi salatu ve selam rivayet edilmiş ee, Hazreti Abbas'tan. Evet. 10. ayeti kerime Seva'un -um minkum men eserrel kavl ve men cehara bihi ve men huve mustahfin ve sâribun bin nehâr Seva'un -um minkum diyor Allah sizin için aynıdır men eserrel kavl o kimse ki sözünü gizledi ve men cehara aşikar söyledi bihi o sözünü ve men huve mustahfin gece Efendim gizliyor, gece gizliyor ve Sâribun bin Nehar gündüzünde yoluna devam ediyor, işine devam ediyor. Gündüz aydınlığında hareketlerine devam ediyor. Mevla buyurur ki bunların hiçbirisi sizin açınızdan bunların tamamı aynıdır. Yani siz gece gizlenseniz de gündüz yürüseniz de gizli ol olsanız da kimse duymasın gizlice ben buna karar vereyim. Hepsini Mevla biliyor Allah'ın bilmediği bir şey yok Lehu <gülüyor> Mevla on <teala> 11. ayet Lehu o <gülüyor> Allah'ın Muakkibatun Takip eden melekler vardır Mim beyniye yedeyh Onların önlerinden Ve min kalfi geriden Yahfazunehu min emri Allah'ın mukadderatı Allah'ın emri gereği O kulları muhafaza ederler Evet hafaza melekleri deriz Yani insana ee, zarar vermek isteyen altmış taneye yakın bahsedilir cinden bahsedilir yüzlerce yani sayı olarak üç yüzden bahsedilir vesaire meleklerden bahsedilir eğer o melekler olmasa insanları o cinler alıp ayaklarından kafalarını taşlara vura vura öldürürler bunlar var uzun uzun incelendiği zaman bu konular ayeti kerimede de ne buyuruluyor insanın önlerinden ardından Allah'ın celle celaluhu'nun emrini, emri gereği koruyan hafaza melekleri vardır. Hafaza melekleri insanları koruyor, muhafaza ediyor. Mesela velakat kerremna beni adem. Biz insanoğlunu keremli üstün kıldık. E hal bütün haşeralar böyle böyle gediklere girmek isterler. Toprakta delik açarlar vesaire. Halbuki bir insanın her tarafında mesela gedikler var böyle. Efendim uyuyan, yeşillik içerisinde ağacın altında uyuyor. Bir sürü haşeriler var. İnsanın gözüne, kulağına vesaire dolmalı. Girerler ama hiç insana böyle bir şey olmuyor. Neden? Çünkü Mevla Celle insanı koruyor, muhafaza ediyor. İnsan keremli olduğu için Mevla Celle, Celle ondan hıfz-ı emin kılıyor. Acayip bir şey. Lehu muakibatun takip eder, korur min beyni dey önünden ve mihalfi geriden yahfazunehum min emriyle Allah'ın emrinden korurlar. İnna Allahi mukki <muhakkakî> Allah la <yugayru> değiştirmez ma bi kavmin o, o, o, o bir kavim ki efendim Allah onlara imkan verdiği nimet verdi din hürriyeti verdi evla onu almıyor evlat Teala bir kuluna sağlık verdi o namazında ibadetinde Allah kulluğunda efendim memleketinde İslam hürriyeti var vesaire Allah kulunu değiştirmiyor hatta yuğayyiru onlar nankörlük ediyorlar Allah'ın verdiği sağlığı kullukta kullanmıyor Devlet imkanlarını Allah'a kullukta kullanmıyor. Olan imkanları Allah'ın razı olduğu işte kullanmıyor. Efendim hatta yugayru değiştirmedikçe ma bi onlar kendilerini yani Allah'ın verdiği o nimeti onlar nimeti takdis etmeyip efendim, kıymetini bilmeyip nankörlük ederlerse Allah'ın nimetlerini e, <gülüyor> bu şekilde takdisi nimet etmezler. Kadirini bilmezlerse Mevla verdiği nimeti alır. Mesela bazı insanlara Allah nimet veriyor, imkan veriyor, zenginlik veriyor, parası var, yatırım üzerine yatırım yapıyor. Bir tane hayır yapmıyor, zekatını vermiyor. Anne babasını dahi efendim zor durumda olmasına rağmen ilgilenmiyor. Ben efendim büyük işler yapacağım diye bir tane şefkat merhamet etmiyor. Veren Allah bir bakıyorsun almış, iflas ediyor ondan sonra. E işte benim zor durumdayım, i̇şte bize dua edin, şunu yapın, bunu yapın. Yani tamam ümmet dua eder ama... Varken ümmet senden bir hayır görmedi ki Mevla sana o nimeti verdi. O nimetin kıymetini bilmedin. Veren Allah canını alır, malını alır, sağlığını alır, yuvanı alır, devletini alır, milletini alır. Onun için Allah'ın verdiği nimetlerin kıymetini bilmek lazım. Sağlığın var, Allah'ın yolunda kullan. Yetki gelmiş sana. Ben Yavuz Sultan Selim hanım, tamam Yavuz Sultan Selim de olsan 8 sene 3 ay Mevla ona ömür verdi. Yani padişahlık dönemi O dönemi içerisinde ne yaptıysa o. Ben padişahım hele bir sarayda Tadını çıkartayım sonra yaparız Sonrası yok Mevla sana ne bir devlet yetkilisi verdi Bir vali oldun kaymakam oldun muhtar oldun padi Efendim Padişah oldun veya orada Zengin oldun iş adamı oldun Allah sana bu imkanı verdi Bu nimetin kıymetini bileceğiz Bilinecek eğer diyor Allah Celle Celal, Bu kıymetini bilmezsen Allah'ın nimetini değiştirirsen Mevla Celle Celaluhu sendeki nimeti de alır. Allah nimeti değiştirmez. Kullar değiştirmedikçe Allah verdiği nimetini almaz. Kullar o nimeti değiştirmedikçe nimetin kıymetini efendim e, yere düşürmedikçe yani sonuç itibariyle kul Allah'ın nimetine nankörlük ederse Allah verdiği nimeti alır. Meselenin özü bu. Mevla Teala ben değiştirmem diyor. Verdiğim nimetimi almam. e e peki Allah Celle Celaluhu kul Allah'ın verdiği nimetin şükrünü leyin şekertum şükrederseniz ila yezidennekum ve leyin kefertum nankörlük yaparsanız inna azabî leşedîd azabım şiddetli ve idâ erâdallâhu bi kavmin su'en Allah bir kavme bir kötülük murad ederse Mevla niye murad ediyor? evla kullarına erhamur rahimin sonsuz merhamet sahibi işte kul orada nankörlük yapıyor. Seni gidi kulum ben sana bunca imkan veriyorum sen ise nankörlük yapıyorsun. Mevla'ta olan nimetini alıyor ferâ meradlehü. Kimse Allah'ın gazabını efendim geriye çeviremez. O malehum min dûnihim min vâl. Ve malihum onlar için yoktur min dûni Allah'tan başka min vâl onları gözetip koruyacak bir dost Allah'tan başka kimse yoktur. Tarih boyunca bakıyoruz Mevla nimet veriyor. Dünya geceyle gündüze benziyor. Yaz ile kışa benziyor. Mevla'ya bazen bakıyorsunuz. İmet veriyor. Sahabe, tabi'in dönemi... ...bakıyorsunuz ondan sonra bir düşüş var. Emevi dönemi, sonra düşüş var. Sonra Abbasi dönemi, sonra düşüş var. Ondan sonra bakıyorsunuz... ...Selçuklu dönemi, 1200 yıllarında düşüş var. Sonra Osmanlı dönemi... ...1850'lere doğru düşüş var. Gece ile gündüz gibi. Bir aydınlanıyor, bir karanlığa dönüyor. Bir aydınlanıyor, bir karanlığa düşüyor. Kul Allah'a kulluk ettikçe... Allah'ın verdiği imkanları Allah'a kullukta değerlendirdikçe Mevla kapıyı açıyor. Hele bakalım biraz gavurluğun tadına bakalım diye kul iradesini çevirdi mi Mevla Tere'de nimetini alıyor. Bu şuna benziyor. Yüz bin liralık kristal, efendim billur, zebercet elmaslarla süslenmiş bir saat. Müthiş bir saat. Bu kaç lira eder? Çok pahalı. Beş yaşında bir çocuğa vermeye kalkışsan onun kıymetini bilmez. Ya bunun üstünde... Elmas var, pırlanta var. Çocuk onu bilmiyor. Alır vurur yerlere. O, o saati mahveder, oyuncak gibi oynar. Allah'ın Celle Celalühün ahkamu'd-din şeriatı garrayı Muhammediye budur. Mevlâ kıymet bilen kullarına veriyor. Onlar da onu sahipleniyor olarak bu kıymetli bir şey. Kul onun kıymetini bilmeyince Mevlâ alıyor. Ondan sonra bakıyorsunuz. Ahkamu'd-din kaldırılıyor işte ülkemizden ahkamu'd-din kaldırıldı Mevlâ onu alıyor. Kullarım siz bunu bunu zayi edeceksiniz. Bütün gayrimeşruluk, hırsızlık, yolsuzluk, soysuzluk efendim benim ee, li, şeye iş, İslam siciline yazılmasın. Ona ne adına koyarsanız işte oraya yazılsın vesaire. Mevla verdiği nimeti değiştirmiyor. Ve eğer ad Allahu bi kavmin su an fela meradleh. Mevla bir ve bir kötülük murad mi onu kimse de çeviremez. Vemalehum min duunihi min vel Allah'tan başka bir dost yoktur. nefi kum melaketun billeyli sizi gece melekleri vardır. Ömelaketun min nahar diyor. Bu da Buhari hadisi şerifi. Efendim bu husay Buhari'de beşinci hadis bu. Peki gece ve gündüz melekleri vardır diyor. Yeşte mi o nefi salati soba namazında bir araya gelirler. Vesalatu'l ikindi namazı ile ilgili zibâtu sizin gece sabah sabaha kadar yanınızda olanlar sizden ayrılırlar. Fe'selûhum ve huve a'lem bikum. Sizi en iyi bilen Allah onlara sorar. Karşılıklı konuşmak değildir. Hiçbir melek Cebrail Aleyhisselam Rabbimizi görmez. Evet, bizim anlayacağımız ifadeyle bunlar e, arz ediliyor. Keyfe teraktum ibâdi kullarımı nasıl bıraktın? Fe <gülüyor> yekûlûne Vardık namaz kılıyorlardı Sabah namaz işte bu kadar mühim Melekler diyor ki Biz onlardan ayrılırken namaz kılıyorlardı Gündüz melekler de diyor ki Biz onlara vardığımızda namaz kılıyorlardı Ne kadar güzel Geldik namaz kılıyordu Ayrılırken namaz kılıyordu Her gün sabah namazını kılan Bu şekilde melekler şahitlik yapıyor Biz onlardan ayrılırken namaz kılıyorlardı Allah Ya Resulallah Ahbir ne Anıl Abdi Kem Melek, Ale melekun Ala Yemini ki ve Ale Ale Hasenat. Bu çok acayip bir hadisi şeriftir. Sevap işlendiği zaman hemen sevap yazılıyor. Günah işlendiği zaman bekletiliyor. Bu hadisi şerif, bu rivayet var. Çok manidardır. Burada Melek yoruyor An Yemini ki Saadaki Mel Ale Hasenat sevapları yazıyor. O ve Amurun Ale Lizi Ale Şimal. Sonrakiler dedi ki İze Amil te Hasenekutbe aşeren. Yani bir sevap mi on mükafat, on yaz. وَذَا عَمِلْتَ سَيِّيَّ Kötülük ettiğin zaman قَالَلَّذِي عَلَشِمَا Soldakine der ki لِلَّذِي yemin Sağdaki melek. Efendim اُكْتُب <g> de <wrote> Yani yazdın mı قَالَلَّهَ لَا اَلَّهُ يَسْتَغْفِرُ اللّٰهُ Dur ya hemen yazma der. Belki estağfurullah der. Ben ne yaptım ya? Niye bunu yapıyorum der. Yani tövbe eder. E, tahtayı simsiyah böyle karaladık, sildin mi tertemiz oluyor. Hemen o şekilde efendim dur bakalım yazma estağfurullah der Feiza kale selasen üç defa bunu söyler ektubu mevla teala merhamet eder febisel karin ma akalle murakabaten ve akallu esteya yakulul yekululü ma yelfizu min kavlin sizin ağzınızdan bir kelime çıkmaz ki illa ledeyhi rakibun atid diyor kaydeden melekler önünüzde, sağınızda, ardınızda sizi gözetleyen ağzınızdan bir kelime çıkma ayet bu. Efendim Kaf Suresi'nin 18. ayeti. Ağzınızdan bir <gülüyor> mayel fizu min kavlin. Ağzınızdan bir lafız çıkmaz ki illal ledehi katını buna gözeten efendim sizi daim takip eden melekler var. Ağzın etrafında 26 tane melekten bahsediliyor. Gözün etrafında 18-20 tane melekten bahsediliyor. Her bir mesela sadece salavat-ı şerife Allah Allahu salli Muhammed denildiği zaman o salavatı Resulullah'ımıza arz eden meleklerden bahsediliyor. Ayet bu. Hadis-i şerifler var. Şu anda okuduğumuz bu ayet. Lehu beni beniyede insanın önünde arkasında onu takip eden melekler var. Bu şekilde rivayetler devam ederken meminkum min al-hadidi illa ve kad vukile bihi kalinu min el-cinni ve kalinu min Sizden kim olursa olsun yanınızda cin ve melekler var. Ve iyâ ki ya Resulallah. Sizde mi ya Resulallah ve iyâ? Bende de var. Lakin e'anel illâhu aleyh. Allah bana yardım etti. Felâi emuruni illâ vi hayr. Benim e, bende olan cinler bana sadece hayır iyilikten başka bir şey emretmezler. Çünkü şeytan yaklaşamıyor Resulullah Efendimiz'e. Peygamberimiz sağoluz aleyhi ve sellem ismet sıfatı vardır. Onlar zaten günah işlemezler. Efendim Yani onlar günah işlemezler Mevla onları muhafaza etmiştir Çünkü onlar insanlık kalıbıdır Yani e, her bir e, durumda Mevla onları ikaz eder, ihtar eder, vahyeder e, Çünkü örnektir onlar her şeyle e, Peygamberler, peygamberlerde günah yoktur evet, Zelle deriz onların yaptıklarına 12. ayet Huvellezî o Allah yürüyükümül <gülüyor> berkâ Yürüyüküm size gösterir elberka şimşek. Gök gürlemesi. Şimşek çakıyor. Havfen. <gülüyor> Vatama. Korkuyorsunuz. Üç ay, dört ay yağmur yağmadı. Bir şimşek çakıyor böyle. Cuv şimşek çakıyor. İnsan korkuyor. Fakat o korkudan sonra diyorsun ki ha yağmur yağar inşallah. ya Bu kuraklıktan kurtuluruz. Dört aydır da yağmur yağmadı vesaire. Vatama. Bir yağmur beklentisiyle bir sevinç oluşuyor. Yağmur yağar inşallah. Bir Allah imtihan etmesin. Allah Celle Celaluhu gökten bereketli yağmurlar, insana yerden bereketli mahsuller ihsan eylesin. Ve yunşu. İşte bu ayeti kerime bitireyim. Bir misal arz edeceğim. Ve yunşu Mevla yaratır es-sahabe's-sikal. Sikal büyük ağır efendim. yağmur bulutlarını Mevla inşa ederim diyor. Yani inşa kelimesi göğe bakıyorsunuz be, yani berrak masmavi. Bir bakıyorsunuz bir anda bulutlar oluşuyor. Beyaz bulut oluşuyor. Sonra efendim simsiyah bulutu bir gri bulutlar oluşuyor. Beyaz ve siyah bulutta yağmur yok. O gri bulutlarda yağmur oluşuyor. Onlardan yağmur oluşuyor. Elek gibidir. Orada işte gümüş iyotları dedikleri aşılamalar oluşuyor. O aşılama neticesinde mesela... Her odanın içerisindeki boşlukta klimayı çalıştırdığınız zaman orada 50 kilo, 100 kilo efendim ee, su çıkıyor. Nereden çıkıyor? Boşlukta işte. Yani gökteki olan hadise de bu. Böyle yerden efendim buharlanma yukarıya gidiyor, yağmur yağıyor. Onun aslı yok. O ispatlanmış değil zaten. Eğer yağmur buharlanmakla bu anlatıldığı gibi olsaydı en çok yağmur yazın yağmalı. E çünkü buharlanma sıcak yazın daha fazla. Çok sıcak olunca çok sıcak bölgeler Afrikalar'da daha çok yağmurlar yağmalı vesaire. E ayrıntıya gerek yok. Zaten şu anda da bu meselede de e, ayet-i kerime önümüzde. Mevla Teala e, <gülüyor> <gülüyor> Biz gökten su indiririz diyor. Suyun gelişi gökten oluyor. Gökten iniyor. Orada oluşturuyor Allah. ve <gülüyor> Net bir ayet. İnşa ederim diyor İnşa İnşaat ne demek? Arsanın üzerinde Bir şey yok oraya bir bina Yapılıyor olanı getirip montaj Etmiyorsun yani Devir daim mesela o buharlanma vesaire Onun e, olmadığı Net anlaşılıyor burada Ve yunşu <gülüyor> sehabet sikal Ve yunşu ayeti i kerime inşa ederim diyor Orada yaratırım e, Sahab bulutları sikal ağır bulutları Mevla yaratıyor bir anda Masmavi gökyüzü bakıyorsunuz bir anda bulutlar oluşuyor, yağmurlar dökülmeye başlıyor. Peki. Şimdi burada şöyle bir mesele var. Kur'an'ı gönderen Allah'tır. Dünyayı yaratan Allah'tır. Yaratan aynı. Şimdi Allah Celle Celaluhu kullarım benim dediğimi yapmazsanız cehenneme gidersiniz. Yaparsanız cennete gidersiniz. Yani önce korku sonra müjde veriyor. Şimdi burada da ayete baktığımız zaman. Kuraklıktan sonra önce havanın kararması gök gürültüsü, korku. Sonra müjde, yağmur. Mevla-i bak cehenneme gidersiniz korku. Ondan sonra Allah'a kulluk ediyorsun. Eşhedü la ilahe illallah ve eşsiz. İmamın abdu ve resulü <gülüyor> rahmetiyle cenneti gösteriyor. Yani birbirleriyle uyum içerisinde efendim. Fe inneme alem usri zorluktan sonra sıra kolaylık geliyor. Böyle. Yusebbihur <gülüyor> radu. Yusebihu tesbih eder er-Raadu rad dediğimiz bir melek adıdır bu. Bi hamdihi Allah'ı hamd ederek vel malaike melekler min khife, korkuyla o gök gürültüsü, şimşek çakması anında o Raad dediğimiz surenin adıdır bu. Bu ayeti i kerime 13. ayet Yusebihu tesbih eder er-Raadu o Raad sure adı olan işte bu ayeti i kerimeden alıyor. ...raat dediğimiz bir melek... ...bir hamd ee, ...burada izahatlar gelecek... Ee, ...gök gürültüsü esnasında... ...hamd edilmeli... ...subhanallah, Allahu Ekber... ...la ilahe illallah diye... ...salavatlar, tekbirler... Allahu Ekber, Allah Ekber, La ilahe illallah... ...Allahü Ekber, Allahü Ekber, La Allah ilhamd... gökten gürültüsüz... ...yani gök gürleme, şimşek olmadan... ...tatlı tatlı, şırıl şırıl yağmur yağlı... ...insanlar ne diyorlar... ...rahmet, ha mübarek ne güzel rahmet yağıyor... O anda yapılan dualar kabuldür. Yani duaların kabul olduğu yerlerden bir tanesi de odur. İlahi rahmet gönderilirken işte mevler rahmet ediyor. O rahmet anında efendim yağan yağmur Allah'ın bir rahmeti oluyor. Yani göz yaşı, toprak misali kalbe dökülürse kalp merhamet içerisinde olur. Göklerden yağan yağmur da toprak toprak ne yapıyor? O suyu içiyor, rahmete dönüşüyor. Evet. Yusebbi tekrar ediyorum. Yusebbi hurraadu. O rad melek bihamdi Allah'ı hamd ile tesbih eder. Vel melâke melekler de min khife, korkuyla e, Allah'ı tesbih ederler. Ve yursilü gönderir es-savayka yıldırımları. Ve bu biha men yeşâ. Allah dilediğine o yıldırımları isabet ettirir. Ve isabet ediyor biha o yıldırımlar. E, men yeşâ mevla dilediğine. Ve ve yucadilûne fillâh. O insanlar Allah hususunda mücadele ediyorlar, karşı çıkıyorlar, itiraz ediyorlar, ortak koşuyorlar. Rabbim Celle Celaluhu kendisine itiraz etmekten, baş kaldırmaktan, yüz çevirmekten Allah muhafaza eylesin. Buradan anlaşılan o ki yani işte o yağmurun yağması, gök gürlemesi esnasında bizim tesbihat getirmemiz, Subhanallah dememiz, Allahu Ekber dememiz, burada anlatılmış oluyor ve huciadiluna Allah hakkında mücadele ederler ve halbuki Allah sedidul mihal Allah'ın celle celaluhu'nun mihal kelimesi ihanet edenlere, hainlik yapanlara efendim hile yapanların hilesini başlarına çeviren Allah'ın azabı çok şiddetlidir. Kendisine nankörlük yapan, kendisini takdis etmeyen, zikretmeyen, tesbih etmeyen ve kendisine yüz çeviren buradaki mihal kelimesi yani Allah'a ihanet ediyor. Ve mekeru ve mekerallah Allah'a hile kurmaya kalkışıyor. Allah'ın dinini bozmaya işte oryantalizm, deizm gibi efendim Allah'ın dinini bozmaya çalışıyor. Yani peygamberi devre dışı bırakıyor, müstehit ulemayı devre dışı bırakıyor. Ahkam-ı dinin ortaya koyduğu hükümleri devre dışı bırakıyor. Müsteşriklerin, efendi müsteşik dediğimiz papazların ortaya koyduğu hükümleri ortaya koyarak yeni bir yol, yeni bir usul ortaya koymaya kalkışıp Allah'ın dinine ihanet edenlere karşı Allah'ın azabı, gazabı çok şiddetlidir. Rabbim dinimizi bozanlara fırsat vermesin. Evet. Can Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iza semi'a radu ve sevaik قال اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وا عفنا Burada Tirmiziler rivayet ediliyor. Efendimiz Aişe Vesselam işte o yıldırım ve ve semi'a ra radu ve sevaik yani şimşek ve yıldırımlar o duyulduğu zaman Allahum Resulullah Efendimiz burada rad kelimesini de gök gürültüsü manası verilmiş oluyor. Onun için radın da böyle bir gök gürültüsü yani oluştuğunda o göğün gürültüsünü bir meleğin çıkardığı yani o sesi. Çünkü iki tane bulut birbirlerine çarpışması ama ikisi yumuşak nesneler. O kadar büyük bir sesin oluşması ee, oradaki bir melek tarafından Çıkartıldığı Efendim tabi ayeti kerimede Vesaire çok net olarak görülmese de Burada semia işittiği zaman Yani e, Gök gürültüsü ve yıldırım yani Şimşek çakmayı Bunları işittiği gördüğü zaman Dua ederdi Burada da böyle bir rivayet var Ancak buradaki rahat kelimesi Hadisi şeriflerde e, işte e, gök gürültüsünün sesini duyan o meleğin ismi o da olabilir allah Alem her şeyin doğrusunu Allah bilir e, bu meseleleri incelediğimiz zaman bazı meselelerde e, fıkıhta da vardır tefsirde de göreceğiz biz bunları bir meselede netlik yoksa şudur diye söylemek e, bu durumda yanlış olabilir çünkü ikisine de delalet ede edebiliyor fıkıhta mesela kuru kelimesi gibi müstakil bir meseledir uzun gider. Allahım ey Allahım la taqtunna bi gazabike bizi azabınla bizi e, öldürme ve la tuhlikna bi azabike azabınla bizi e, öldürme helak etme ve afina kabledalik bize bunlardan evvel gazabından helakından evvel bize afiyet selamet nasip eyle ya rab. Subhanen men yusebihurradu bi hamdihi. Burada da net anlaşılıyor. Subhan. Allah'ım senin noksanlıklardan tesbih ederim. Men o şey ki Yusuf'u tesbih ediyor. Er Radu, rad meleği bir hamdihi sana hamdiyla tesbih ettiği gibi biz de seni tesbih ederiz. Bu hadis içerikti de anlaşılıyor ki o rad bir melektir gök gürültüsü anında Allah'ı tesbih ediyor. Bizim de gök gürlemesi anında tesbih etmemiz e, telkin edilmiş oluyor ayetik kelime net olarak bu. İsa Semiyotumur rad burada da radı yani Duyduğunuz zaman fezkurullah fe inne hulayusuyu bu zâkin. Allah'ı zikredene şimşek e, çarpmaz, şimşek onun başına inmez diyor. Ennəbî s. a. s. Türk sürüs sevayık. Ha buraya dikkat diyorum, dikkat diyerek söyleyeceğim. Efendimiz a. s. a. buyurdu ki Türk sürüs sevay, indeyiktir abisse. Kıyamet yaklaştığında. Gökten yıldırımlar çoğalacak diyor. Yani yıldırımlar o kadar çoğalacak ki önüne geleni öldürecek yani böyle yıldırım düşmeleri çok olacak ve öldürmesi de çok olacak. Hatta yeteri Rajaül Kavm feyakolu kimsa Tilkumul yani dün ne kadar yıldırım düştü kaç kişi öldü ya yani ne kadar oldu sayılacak diyor böyle. Yani insanlar birbirlerine konuşuyor. Dün yıldırımdan kaç kişi öldü? Ne kadar afatlar oldu vesaire, yıldırım düşüyor, insanları, hayvanları öldürüyor. Feyakolu soya kafülan ve fulan ve fulan burada sayıyor. Filanca soya yıldırım düştü. Filanca'nın filanca'nın filanca'nın filanca'nın böyle. E, kıyamete yakın güneş ve ay tutulmaları çoğalacak ve Kesra'tu zelazilde zelzeler çoğalacak, yıldırım düşmeleri çoğalacak. Allah bizi o günlere ulaştırmasın çünkü kıyamet kötülerin üzerine. Kopacak. Burada anlaşılan odur. Evet. 14. ayet. Lehu Allah'adır. Davetül hak. Yani Allah içindir. Allah için. Davetül hak davet. Yani ey insanlar. Biz yaratılmış bir canlıyız. Yaratanımız Allah'a kulluk etmeliyiz. Ona. Yani hak olan Allah'a davet etmektir. Ve men ahsenu kavlen minmen dea Allah Allah'a davet eden sözden daha güzel ne olabilir? Allah'a davet edildi. Lehu davetül hak. Vellezine o kimseler ki yed'une mindunihi Allah'tan başkasına davet ediyorlar. Yed'une <gülüyor> çağırıyorlar mindunihi <gülüyor> Allah'tan başkasına. Şimdi burada Allah'ın emrini, peygamberin yolunu bırakıp efendim kendisine göre bu yola git diyorsa işte o ne oldu? Allah'tan başkasının bir yolu oldu. Yani şunu net olarak ortaya koymak durumundayız. Tarihte mesela İmam-ı Azamlar dediğimiz büyük müştehitler onlar Allah'a davet ettiler. Allah'ın hükümlerini ortaya koydular. Bütün iman gücüyle asla ve kata Allah'ın dinine bir zerre kadar kıl kadar e, değiştirmeden e, e, o şekilde Allah'ın ilahi buyruğu burada şudur. Bu olabilir demişlerdir. Allah'a davettir. Gelin benim dediğimi yapın. Hiçbir alim, hiçbir müştehit, hiçbir veli demez. Zaten veli olmaz, alim olmaz o. Onun için buradaki mesele lehu davetül hak. Hak davet Allah içindir. Biz Allah'a tapmaya, peygambere ittibaya, dinin kurallarına uymaya, birbirimizi sevmeye davetül hak. Allah'tan başka bu yola gel diyor. Ben filan yolundayım. Ben şunun peşindeyim diyor mesela. İşte Hinduizm diyor. Efendim şamanizm diyor. Bir izimle gidiyor. İzimler, izim. Yeduon eminduuni Allah'tan başkasına davet ediyor. La yeste cibune bir şeyin. O davet edilen yoldan oraya gittik. Peki o bana bir şey icabet edebilecek, bana bir şey verebilecek mi? O yola gittiğim zaman eşittir. Cennet olabilecek mi? Yok. Mevla-i ki o size cevap verebilir mi? C i̇cabet edebilir mi? Yani dünyanızı tutabilir mi? Deprem yelden selden hastalığınızı iyileştirebilir mi? Yani Allah'tan başka gidilen yollar, izler vesaire bunlar sana icabet edebilir mi? Dönüş yapabilir mi? Allah soruyor yapamaz. Yapamazsa o yol batıl bir yoldur. Mesela ehli tarik ile yani sufi yolu ve tarikat yolu bahsettiğimiz yollar. Burada bir Allah dostu Allah'a biz kul olalım ona tapalım. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme tabi olalım. Dinin kurallarına uyalım. Diyorsa ki Allah dostları gerçek alimler gerçek Allah dostları bunu yaparlar. Bunu yapıyorlar. Efendim asla ve kat'a kendilerini ve yollarını ortaya koymazlar. Ölçü budur. Eğer bunun dışında bir şey yapıyorsa o durumda o, efendim yanlış oluyor. Yani doğrusu bizi bağlar yanlış bağlamaz. Lahu davatul hak ve alladine yaduna <gülüyor> min dunihi la yastecibuna lahum bi şeyin illa kebasti kaffeyihi ilal ma li yablaga fahu ve ma huwa Kur'an-ı Kerim Allah'ın cellediz ilahi kitabı. Kebasti <gülüyor> kaffeyihi diyor. Ellerini yayıyor yani uzatıyor ilal suya. Şimdi düşünelim bir kuyunun başındayız. 10 metrelik ip gerekiyor. Adam iplen, kovayla suyu çıkartmıyor. Efendim ellerini uzatıyor. Kebasıtı uzatıyor. Kefeyhi ellerini ilermez suya. Liyebluğafâhu. Oradan suyu alayım içeyim diye. Vemâhüvebibâliğîh. Oraya ulaşamaz diyor. Oraya ulaşamaz. Yani elin 10 metre değil ki 1 metreye. Efendim 9 metre daha gerekiyor. Sen oradan su içebilir misin? İçemezsin. Sen şimdi o gittiğin yoldan da cenneti bulamazsın. Yani Allah'a kulluğun dışındaki hiçbir yol seni ölüm ve ötesinde kurtaramaz. Liyebluğa fâhu, fâ ağız demek yani insan basit, basit'e uzatması. Kefeyhi iki elini, ilelmâyi suya liyebluğa ulaşsın fahu o suyu Efendim içebilmesi için وَمَا هُوَ بِبَالِغِ O suyu kendisine ulaştıramaz. İşte bu وَمَا duaul الْكَافِينَ Kafirlerin de duası illa fi dalal Dalaletten başka Batıllıktan başka Biz medeniyiz Uygarız Bilmem Şöyleyiz Böyle İstediğin kadar kelime kullan O suyu içemezsin Yani Ölünce cennete gidemezsin Diyor Allah كَمَسَلِلَّزِي يَتَنَا وَلُمَا مِنْ تَرَفِ الْبِعِي بِيَدِهِ yani kuyuya elini uzatıp oradan suyu almaya kabulallah yener lo ebeden bir yedi eli eli oraya uzanır mı ya? Yani o kadar uzun ip çevir çevir çevir çevir kuyudan su çıkartıyorsun. Peki yeblo gufahu nasıl içeceksin? Elin bile uzanmıyor ağzında içe. Yani sonuç olarak burada Kur'an-ı Kerim bize bir şey anlatıyor. Peki bu ayeti kerimeyi de okuyalım. Bugünkü dersimizi bitirmiş olacağım Okuyacağımız ayet-i kerime Secde ayeti Bismillah ve lillahi Yescudu men fis semavati vel ardı Tav'an ve kerhan ve zilaluhum Bil guduvi vel asal Evet secde ayeti Okuduk secde gerekiyor Şimdi bir insan Canlı olsun Veya kayıttan olsun Bu şekilde netice itibariyle birebir dinleniyor bu mukabele gibidir Burada okunan e, ayeti kerime e, secde yapılması gerekir. Ben şimdi bunu birkaç kez okuyacağım. Aynı mecliste on defa aynı ayet secde ayeti okunursa bir defa gerekir. Tekrarında çünkü şimdi tefsirini yapacağız. Önce okuduk. E, bir de mesela şimdi yolculuk esnasında veya herhangi bir durumda evinde veya abdesti yok. Bu ayeti kerimeyi okuduk. Efendim secde ayetini dinledi Ondan abdesini abdestini alır e, Secdesini yapar Araçlarda vesaire bu şekilde Boşlukta yapılmaz secde yere yapılmadır Zaten secdenin bir tane rükmü var o da Efendim yere alnı koyabilmektir e, Hasta olanlar için Tabi o zaman yapabildiği şekilde Secdesini yapar Secdenin yapılması vaciptir Yapılması gereklidir Evet şimdi tekrar okuyacağım Birkaç kez üstünden Geçeceğiz yani secde ayeti bir mecliste defalarca okunsa bile aynı secde ayeti bir tane gerekiyor. Evet. Velillahi Allah içindir yescudu secde eder. Men semavati göklerde vel ardı yerde her şey Allah'a secde eder. Tav'an isteyerek ve kerha istemese de Mevla buyuruyor. Yani istemese de efendim secde eder. وَظِلَالُهُمْ Efendim onların gölgeleri بِالْغُدُوِّ وَالْاَصَلِ Sabah ve akşam. Sabah ve akşam efendim gölge. Yani Mevla Celle Celaluhu bütün nebatat, dağlar, ağaçlar baktığınız zaman Allah onlara bir gölge vermiş. Gölge secdedir. Secde. Yani ee, ayeti i Kerime sabah akşam diyor yerde gökte ne varsa her şey Allah'a secde eder ve, ve zilaluhum e, zilal gölge demektir İllahi yesyudu secde eder menfis semaveti göklerde vel ardı yerde tav'an isteyerek ve kerhan istemesi ve zilaluhum onların gölgeleri bil guduvvi sabah ve asal akşam sabah akşam Allah'a secde halindedir Ayet söylüyor. Yani dağların mesela gölgesi düşüyor. O secdedir. Ağaçların gölgesi düşüyor. Hayvanların secde, gölgesi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın gölgesi yoktur. Gölgesi yere düşmezdi. Çünkü Resulullah Efendimiz'in kendi zatıyla nurdur. allah Alem. Yani her bir zerresiyle Allah'a zaten secde etmiştir. Yani her şeyin doğrusunu Allah bilir. Bir e, rivayetlerde gördüğümüzde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek secde Gölgesinin yere düşmemesi Gölge yerde ola ki bir necasete dokunur Bir İkincisi ola ki bir müşrik ayağını basar Allah Habibi'nin gölgesini dahi bu kazarattan korumuş oluyor Birçok böyle izahatlarla karşılaşabiliriz ee, Onun için Kullu şeyin yes Her şey Allah'ı Allah'a secde eder Evet Allah'a Allah içindir yes, Secde eder Menfis semavat göklerde yani yedi kat sema, birinci kat, ikinci, üç, dört, kıyamda, kimisi rükuda, kimisi secdede, kimisi celsede. Her şey secde halindedir. Secde eder diyor göklerde ve yerde. Tav'an istese ve kerha istemese de. Ve diyor onların gölgeleri. Bil guduvi sabah vel asal sabah akşam gölgeleri diyor Mevla Celle Celaluhunu secde ederler. Yescudu kullu şeyin tav'an minel müminin iman ehli isteyerek ve kara hamenel müşrikin müşrikleri istemeden de onların diyor gölgeleri elbukur vel asal ve o cem'u asil evet yani gündüzün bu tarafa doğru öğleden sonra diğer tarafa doğru evellem yara enne yara ila ma halakallahu min şey'in yetefayyau zilaluhu anil yemini ve şemaihi succedelillahi ve hum dakhirun diyor yani görmezler mi ki efendim o gördükleri ağaçların, bütün şey, mevcudatın gölgeleri sağa ve sola doğru secde ederler diyor burada ayet-i kerime. Nakıl suresinde çok net olarak bildiriliyor. Yani gölgenin bir secde manasında olduğunu bu ayet-i kerimeden anlamış oluyoruz. O vesileyle Rabbim rızasına muvafık bir hayat son nefeste iman nasip etsin. Bu secde ayetini okumakla secde yapılması gerekir. Ee, tekrar ediyorum bir insan bir mecliste e, camide olsun, evinde olsun veya mukabele dediğimiz karşılıklı olsun veya kendisi okudu. O secde ayetini bir şekilde duyduğunda onu e, ilk fırsatta yapmalı. En güzeli eğer abdesi varsa hemen kalkıp yapmalı. Abdesi yoksa abdestini alır, secdesini yapar. Çünkü Allah Celle Celaluhu iman edenler isteyerek secde ederler diyor. Biz gönül rızalıyla secde edelim. Allah bizi kendisine kulluğunda daim eylesin. Son nefeste iman cennetiyle müşerref eylesin. Amin. Subhan rabbil aliyil azim. Elhamdülillahi lezena lihaza ve ma kunna linetede levlan hadanallah. Vesallatu vesselam ala rasulina Muhammedin ve ali ve sahbi ecmaîn. Ya Rabbi rızana naileyle, sevdiğin işlerle meşgul eyle. Azabından, gazabından muhafaza eyle. İlahi ya Rabbi elimizi, ayağımızı, gözümüzü, kulağımızı rızana muvafık bir hayat ile son nefeste iman eşhedü en la ilaha illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu diyerek Huzuruna nabarm ya muvafakile el Fatiha. Allah müsaade. Ağzı bıllahi min şeytanı rıjim bismillahi r-Rahmani r-Rahim. Alhamdulillahirabbil alamin al <gülüyor> ve iyak nəstayin.